Bölüm 330. Üzüme kerm demenin mekruh oluşu. Hadis 1742. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üzüm çubuğuna kerm diye isim vermeyiniz. Çünkü kerm, Müslüman demektir. Başka bir rivayette, Şüphesiz ki kerm, mü'minin kalbidir. Müslim ve Buhari'nin başka bir rivayetinde, Onlar kerm diyorlar. Şüphesiz ki kerm, mü'minin kalbidir. Buyurulmuştur. Hadis 1743 Vâil ibni Hücr'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yaş üzüme kerm adını vermeyiniz. Üzüm çubuğu veya üzüm asması deyiniz.